Şurumet-i <Gülüyor> Seyyid-i Aziz minnet, Muhterem kardeşlerim Değerli Müslümanlar Burada Pazar akşamları Böylece Dini sohbetler Tertiplemek suretiyle Ehemmiyetli <Gülüyor> bir gayretin içine girmiş bulunan değerli ve gayretli kardeşlerimin başlarında Hafız Yusuf Efendi olmak üzere bu çalışmalarını sizlerin de böyle coşkunlukla katılmaları ve davete iştirakleri suretiyle devamını ve buradan da ilahi feyizlerin tecellisini Hazreti Allah'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak tertipleyen kardeşlerimden ve bu davete katılıp gelen sizlerden Rabbi Rahim-i Zülcelal razı olsun inşallah. Gaye hiç şüphesiz ki gayemiz ve gayretimiz iki şey var. Birisi gaye birisi gayret. Her ikisinin de maksadı Allah'ın rızasını tahsil etmektir. Bir Müslüman'ın gayesinin de gayetinin de sonucu bu olması lazım. Onun dışında baş, başka bir maksadı, başka bir gayesi olmaması iktiza eder. Allah'ın rızasını da tahsil ettikten sonra gayesine ulaşmış demektir Müslüman. Allah'ın razı olmasından daha muazzam ne olabilir? Bir kimseden Allahu u Azimşan razı olsa mesele tamamlanmıştır. Ondan daha muazzam bir dava ve bir gaye bulmak mümkün değildir. Bu akşamki sohbetimizi yine Kur'an-ı kitabullahın 42. suresini teşkil eden Şura suresindeki bir ayeti huzurunuza, şuurunuza, idrakinize takdim edeceğiz inşallah. Şura suresi, Kur'an-ı Mübin'de yer alan biliyorsunuz 114 sure var. Bunlardan 42.si de Şura ismini alıyor. Şura. Ve bu mübarek surede 13 numaralı ayeti ilahiyeyi huzurunuza arz edeyim. Aklımızda kaldığı kadarını zihnimizde, fikrimizde kaldığı kadar olanını mümkün mertebe muhitimize yaymaya, anlatmaya çalışmak da cemaatimizin vazifesi olacak. Yani adeta zincirleme, duyan, duyduğu şeyi duymayan kimseye aktarmak suretiyle uzanabildiği yere kadar, ulaşabildiği yere kadar bu hakikatleri, Kur'an'i hakikatleri taşımak veya taşırmak vazifemiz olacaktır. Duyduğunu zihninde hapseden, işittiğini kafasında hapseden insan, muteber insan değildir. Hakkın yayılması, duyulması ve etrafa taşırması vazifelerini de ifa etmek icap eder. İnşallah Teala bu akşamki sohbetin hülasasını, özünü ve özetini zihnimizde tutmaya çalışır da daha birçok kardeşlerimize fırsat buldukça, imkan buldukça anlatırsak gayemizi ve gayretimizi biraz daha genişletmiş oluruz. Cenab-ı Hak bunda da bizi muvaffak eylesin inşallah. Efendiler, şimdi biliyorsunuz bizim memleketimizde fazla uzağa gitmeyelim bizim yaşadığımız memlekette ülkede bölgede neyse din dediğimiz zaman din dediğimiz zaman bu dini anlamada ve anlatmakta çok farklı farklı izahlar ve insanlar göreceksiniz Din, ne demek din, ne demek İslam diye sorduğunuz zaman çeşit çeşit görüşler, çeşit çeşit cevaplarla karşı karşıya geliyorsunuz. Yani herkes aynı cevabı, aynı manayı size söylemeyecek. Bizim memleketimizde diyorum. Başka yere din için bir şey Karşınıza türlü cevaplar gelecek. din nedir? Şeriat nedir? Din nedir? İslam nedir? Dediğiniz zaman, sorduğunuz zaman, çeşitli görüşlerle karşılaşacaksınız. çeşitli izahlarla, çeşitli yorumlarla, çeşitli cevaplarla karşı karşıya geleceksiniz. İpekinde karşılaşıyoruz. E canım dinin böyle çeşitli manaları olur mu? Dinin çeşitli cevapları olur mu? Dinin ne olduğu bir tek cevapla belli olması lazım. Çeşit çeşit olmaması lazım. Madem ki din bir tanedir, onun da cevabı bir tane olması lazım. İnne dine indallahi i̇slam Bunu herkes bilir. Allah katında tek bir tane din var onun da adı İslam İslam'dan başka bir din yok din deyince İslam İslam deyince din başka türlü bir mana anlamak mümkün değil e, dinin aslı, özü, hakikati bir tane İslam dini e, nasıl oluyor da bunun çeşit çeşit izahı oluyor nasıl oluyor da İslam nedir, din nedir diye sorduğunuz zaman türlü cevaplarla karşı karşıya geliyorsunuz. O zaman cevaplar arttıkça, çeşitli oldukça dinin de sanki çeşitleri varmış gibi bir tehlike doğuyor insan zihinde. tabi buna imkan yok. Bizim yaşadığımız memlekette dinin ne olduğu, dinin tarihi, dinin tanımı, dinin manası, hakikati tek bir cevap etrafında insanlarımız toplanabilmiş değilse bunun sebebi var. Niye ayrı ayrı görüşler ortaya atılıyor? Niye herkes aynı manayı anlayamıyor? Bana göre şöyle sana göre böyle din olur mu? Din varsa İslam'dır. İslam'da şudur. Herkes bunu böyle bilmesi icap ederken ayrı ayrı cevaplar, ayrı ayrı manalar, ayrı ayrı izahlar yapılıyorsa burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlıklardan doğuyor. İşte bu akşamki sohbetimizi burada bu noktadan başlamak suretiyle meseleyi çözümlemeye ve izahlarıyla beraber huzurunuza arz etmeye çalışacağız inşallah. Önce şunu arz edeyim. Biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde, dünya dediğimiz bu arzın üzerinde konuşurken kim olursa olsun, yanlış Müslümanları kastetmiyorum, inananlar ya inanmayanlar, Müslüm gayrimüslim, her kim olursa olsun konuşurken yahut eline kalemi alıp bir yazı yazarken... Veya bir kitap hazırlarken korkusuzca acaba benim bu konuşmalarım, bu konuşmalarımın veya yazdığım bu yazının sonunda herhangi bir soruşturma, herhangi bir mahkeme, herhangi bir ceza gelir mi gelmez mi? Herhangi bir sorgulamaya tabi olur muyum, olmaz mıyım şeklinde her konuşan insanın ve her yazan, çizen insanın yeryüzünde şu anda yazdığı yazıdan, yaptığı konuşmadan dolayı sorguya çekilme korkusu ve endişesi sadece dünya üzerinde en tek Türkiye'de kaldı. Yani yap, bir konuşma yaparken konuşma bir fikri açıklanmasıdır. Eylem değildir. Çatışma değildir. Bir konuşmadır. Çatışma başka, konuşma başkadır. Konuşma nisanla olur, çatışma yumrukla olur. Burada yumruk yok. Sadece beynimizdeki, şuurumuzdaki, aklımızdaki, gönlümüzdeki inancı Düşünceyi, kanaati açıklıyoruz. Yeryüzünde düşüncesini açıklarken, inancını açıklarken, kanaatini açıklarken bir hatibin, bir vaizin, bir hocanın, bir mütefekkirin, bir düşünürün, bir sanatkarın konuşma yaparken çekindiği, korktuğu ülke sadece Türkiye kalmıştır şu anda dünyada. Başka kalmadı. Vallahi böyle Afrika'da, Asya'da, Amerika'da, en dünyanın her tarafında düşüncesini açıklaması insanın, düşüncesini yazabilmesi insanın tamamen serbest hale gelmiştir. Sadece Türkiye'dir ki konuşan insan acaba savcılık beni çağırır mı ya Beş sene hapis yatar mıyım acaba diye kalemini Çağrı'nın üzerinde gezdirirken korkuya düşüldüğü tek ülke Türkiye kalmıştı Ama inşallah çok yakın gelecekte bu korkuyu da Allah'ın lütfuyla kaldıracağız inşallah. İnsanların en tabii hakkıdır bu düşündüğünü söyleyebilmesi. Çünkü evine de biliyorsunuz ki insanları hayvanlardan ayıran yegane kabiliyet konuşabilmek İnsanları da insan yapan inandığı gibi konuşabilmesidir. İnandığı gibi konuşamıyorsa iki yüzlüdür. İnandığı gibi konuşamıyorsa mürahiidir, münafuttür. İnandığı gibi konuşamıyorsa şahsiyetini ortaya koyamıyor demektir. Sakat olur, sapık olur. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir insan inandığı gibi konuşamıyor. Onun için Türkiye'de sayısız sapıklar var, sapıklıklar var. ...kisi gün ortaya tam konuşamıyor ki. Eline kalemi aldığı zaman... ...acaba şöyle yazarsam... ...üç sene hapis yerim... ...böyle yazarsam beş senemi hapis yerim... ...diye düşünüyor adam. Orada insan olur mu? Orada fikir sahibi olur mu? Tefekkür olabilir mi? Tezekkür olabilir mi? Yenim adamı çıkabilir mi? Ama inşallah işte... bugünlerde yoğun bir çalışma var. 163. madde... ...hepinizin bildiği gibi... Etrafında bazı fırtınalar esiyor, bazı kasırgalar esiyor. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun, kaldırılsın mı, kalsın mı, kalsın mı? Tartışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Fakat görülen bir şey var. Müslüman cemaat dediğimiz camilerin içinde veya dışında toplaşan, bekleşen Müslüman cemaatin arasında hiçbir faaliyet yoktur. Hiçbir kaynaşma, hiçbir çalışma yok. Yani bir heyecan yok, bir hareket yok, bir gayret yok, bir teşvik yok, bir beklenti yok. Böyle bir mücadele yok. Hani imza, telgraf gibi imzalarla, telgraflarla, bir takım insanlarla, Ankara'yla, Parlamento'yla, şurayla, burayla teşvik, mesai yok. Türkiye Müslümanları suskun bir vaziyette, suskun, susmuş, böyle sinmiş, sinmiş, suskun, mülgin, piskun vaziyette. yüzünün en sapık ülkeleri, en çarpık ülkeleri, en komünist ülkeleri dehşet ve hareket içinde, kıyam içinde, hareket halinde Müslüman memleket ise tamamen suskun bir vaziyette. Bu da şaşkınlıkla karşılanan bir hadisedir. Ama Cenab-ı Hak inşallah içimizdeki iler hürmetine, içimizdeki gayret sahipleri hürmetine yakın bir gelecekte çok rahat Allah'ın ayetlerini hiçbir engele takılmadan, hiçbir ceza maddesine çarpılmadan rahatlıkla açıklamanın ve konuşmanın hürriyetini de bize inşallah bahşedecektir. cenab Hak bunu da ümmeti Muhammed'e nöktetsin inşallah. İslam i̇şte din dediğimiz zaman ve önümüze giren insanlara din deyince ne anlıyorsunuz? İslam deyince ne anlıyorsunuz diye sorduğumuz zaman cevaplarının çeşitli olması muhtelif olması ve belli bir cevabın etrafında birlik ve beraberlik sağlanamamasının sebebi buradan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde hepinizin de bilindiği gibi 163. madde dini konuşmaları ve çalışmaları sınırlamıştır. Bir sınır çizmiş. Nasıl ki Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında bir duvar çekilmişse Türkiye'de de din ile dünya arasına din ile devlet arasına bir duvar çekilmiş. 163. duvar bir duvar olarak ifade etmek lazımsa bir duvar çekilmiş. O duvarın örüldüğü yere kadar geliyorsunuz oradan öteye geçerseniz 15 sene hapis Bir engel var. Sınır var. Ve o zaman da Kur'an'daki bütün ayetleri açıklamak mümkün değil. Çünkü Kur'an'da devletle al alakalı ayetler var. Biraz sonra çıkmayacağım bunları biksini. Kur'an'da devletle alakalı ayetler var. Tabi Kur'an'da dünya ile alakalı ayetler var. Yani Kur'an'ı gelin sadece bir namaz kitabı değil ki, namaz kitabı değil Kur'an. Kur'an'da sadece oruçla alakalı ayetler yok ki. Sadece namaz, sadece oruç, sadece hac, sadece zekatlar ibaret değil ki ayetler. Bütün bu ayetleri toplasanız 200'e geçmiyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim kaç ayet ediniz biliyorsunuz? 6666 ayet. 4 tane altıyı yan yana yazın okuyun. 6666 ayet. Türkiye'de 163 ceza maddesinden dolayı bu maddenin dehşetli bir engel teşkil etmesinden dolayı Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilindeki camilerde ve camilerde de, işte minberlerde, Külfülerde ve Dihraflarda açıklanan ayetlerin topu topu tamamı 285 ayeti geçmiyor. Yani Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar Türkiye'deki camilerde minraf, minder, kürsülerde açıklanan ayetleri toplayın 285 ayet. Daha gidilememiş. Daha diğerlerine geçilememiş. Çünkü 163. madde canına okumuş o hocaların, hatiplerin. Mahkeme mahkeme sürülüyorsunuz. Bu neyle bu? bir yersek. Kuran'ın tamamını açıklayamayınca, Kuran'ın bütün ayetlerini rahat rahat açıklayamayınca, Kuran'ın 200-300 küsur ayetini açıklıyorsunuz da, gençini açıklayamıyorsunuz. O zaman İslam'ın tamamı anlatılamadığı için İslam yarım kalıyor. Yarım kalınca cevabı da yarım kalıyor, anlayış yarım kalıyor, izah eksik oluyor. Bana göre İslam böyle, bana göre şöyle demeye başlıyorlar. İslam'ın tamamını anlatamıyoruz ki. Mesela bir fil diyelim yeryüzündeki hayvanların en büyüklerinden birisi hepinizin fil. siz filin tamamını anlatamazsınız da filin tamamını fil dediğiniz hayvanın tamamını anlatmaz da sadece bacağını anlatırsanız sadece hortumunu sizin hortumu var malum onu anlatsanız ya filin dizinin fil biliyorsunuz, boynunuz girdi ya. Onu anlatsanız, geri yanına anlatamazsanız, fili anlatmış olmazsınız. Ekseni anlatırsınız. O fili, sadece korkumunu, sadece dişini, sadece bacağını, sadece kulağını, bunlardan birisini anlatsanız da, fil budur deseniz, sonra da hakikaten filin tamamını adamın önüne koyarsanız, fil budur diyemez. Hep seni görmedik desin. Yoksa canım böyle film olur diyecek. Şimdi sen kulağına anlattın. Çünkü sen sadece bu hevenin dişini anlattın. Çünkü sen sadece bacağına anlattın. Filin tamamını anlatmadın ki bir kısmını anlattın çok kısmını anlatmadın. Sonra da canlı olarak film budur deyince kabul etmez. Yoksa canım ben bunu anlamadım ben bunu görmedim diyecek. Bu değil diyecek. Şimdi bir de İstanbul budur diyecek yoksa bir şey mi olur diyor. İslam'ın tamamını görmediler ki Madde bunu engelliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki camilerde anlatılanlar vallahi İslam'ın tamamı değil. Elinden söylüyorum. İslam'ın tamamı değil. Bir kısmının bir kısmının bir, kısmının, bir kısmı. Altı bin altı yüz altmış altı ayetin iki yüz ayetliyiz. Zaten dünyada. Yani. Geri sığdırıyor. Yazamazsınız, açıklayamazsınız. Suçtur. Üz altmış ve şiddetle bekliyor sizi. O zaman dinin tamamını anlatamadığınız için hocalar, din alimleri, İslam alimleri İslam'ın tamamını anlatamayınca İslam eksik kalıyor, izahlar ve anlayışlar da eksik oluyor. Acaba anlatabildim mi meseleyi? Sebep bu. İslam'ın tamamı anlatılsaydı İslam deyince herkes aynı çalışacak. Aynı izah olacak. Ama sınırlanmış ve muazzam bir sıkıntı ortaya konmuş. <gülüyor> ve mahkeme mahkeme İslam'ın tamamını anlatmaya çalışan arkadaşlar savcılık savcılık dolaştırılmıştı. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunlardan yaşayanlardan birisi de hasbelkader biz olduğumuz gün kendi iş için söylüyorum bunu dolaşmadığım savcılık kalmadı vallahi İstanbul'da. Sıkı yönetim mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, su hukuk mahkemeleri, dolaşmadığım savcılık, kan. basıl savcılığı, devlet güvenlik savcılığı, sıkı üretim savcılığı, uğramadığım yer kalmadı. E ne soruyorlar? Bir tanesini arz edeyim. Hani aklınızda kalsın diye söylüyorum. Yani ne, ne soruyor bu adamlar? Mesela çok sık gerek geldiğimiz savcılardan birisi de devlet güvenlik savcısıydı. Çok sık çağırdılar gittik geldik falan, gire gire gire gire, e, biraz da yakınlık teyit alandı. Samimiyet yakınlık. Adam bizi tanıdı, biz onu tanıdık. Vaklı halimize, vaklı vaziyetimize, vaklı zihniyetimize hiçbir kötülüğümüz yok, kastımız yok, kimseye düşmanlığımız yok. Devlet öneğinde değiliz. Yani Müslümanlar devlet aleyhinde olamazlar. Devletsiz olmaz gibi bir insan topluluğu. Biz devletin aleyhinde değiliz ya. Devletin İslam devlet olmasını istiyoruz. Aleyhinde olur mu yani Siz değil mi yani? Devletin aleyhinde oldun mu anarşinin lehinde olmuş olursun. Devlet kalkırsa anarşi gelir. Bu nedeni biliyoruz bunu? Devlet, devlet olmadan millet olmaz. Biz devlet yıkıcısı değiliz. Devletin aleyhinde değiliz devletin İslam devlet olmasını istiyorum. Bakın, gayet açık mühürzü bu. Hem devletin bütün çalışması, bütün faaliyeti İslami ölçüler içinde olsun diye hareket ediyoruz. Bizim i̇şte devletlik olsun diye bir şey yok. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman hepiniz biliyorsunuz Kabetullah vardı. Cam Kabe dediğimiz bina Peygamberimiz Efendimiz'in önce de vardı Kabe'ye sonra da vardı hepiniz biliyorsunuz Peygamberimiz'den evvel Kabe'nin içinde ne vardı hepiniz bilirsiniz Kutlar vardı put o kabilelerin, aşiretlerin tapındığı genetle bir de seyrettiği vardı Güzel vardı, naat vardı menat vardı, uzza vardı vesaire kutlar vardı Kabe'nin içinde şan. E, Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman İzâ câe nasrullâhi vel fetih biliyorsunuz. Fethi nasip olup da Mekke fethedildiği zaman ne yaptı? Kabe'yi yıktı mı? Yıkmadı mı? Kabe'yi yıkmadı hepiniz biliyorsunuz. Kabe'nin içindeki putlar yıktı. Kabe yıkılmaz. Kabe yıkılmaz eline kazmayı, eline baltayı, eline küreler ve sahabe-i kiram Kabe yıkmamışlardır. Kabe'yi yıkmamışlardır. Kabe'nin içini temizlemişlerdir. Bu kadar. Müslümanlar da bir şey yıkmak için değil, temizlemek için hareket ederler. Biz niye yıkalım devleti? Devlet yıkılır mı? Devletin vasfını değiştirirler. Devletin Allah'ın dinine uymayan takıplarını ıslah edenler. Acaba anlaşıldı mı? Yıkıcı değil Bu cümlezi, bu zimniyetimizi gayet iyi anlamış olacak diye savcı bir zaman sonra ısındı şahsen bana ısındı ve bir bin nasebetliğine ifadeniz alındıktan sonra dedi ki hocam dedi ben sana bir hususu açıklayayım dedi. Ben de size açıklıyorum aklınıza basın diye. Buyurun savcı bey dedim. Dedi ki biz hususu dedi iyice anlamış değilsin dedi hocam dedi. Kusura bakma dedi. Bir husus var. Burayı anlayamadığınız içindir ki dedi bu savcılığımıza gelip gidiyorsun, gelip gidiyorsun dedi. Eğer orayı anlasaydın buraya gelecekti sen. Nedir dedim anlayamadığımız şey? Anlattı dedi ki bakın dedi bir vaz kasetini dedi ben dinledim dedi kaset vayiz kaseti içki anlatmışsın dedi içki herimiz bilir de değil mi? lanet maddede içki anlatmışsın ve o içkiyle alakalı da çok sıhhatli dediğiniz çok önemlisi de bir hadis-i şerifi okumuş ve açıklamışsın dedi dinledim benim bir hadis ve tabi İbaresini okuyamıyor Arapça. Ali ifadesinin manasını nakletti. Hadis şudur şu dedi: Allah içkiye lanet etmiştir. Ki Arapça sıliane Allahu Arapça el hamur içki demek. Yani serhoşluk ve bilinmeyen işkiler. El hamur diye geçer. Lanet Arapça lanet lanet etti demek. Lanet etti demek Allah rahmetini çekip aldı anlamına gelir. Allah içkinin üzerinden rahmetini çekip aldı. Ve hadis devam ediyor. Ve şaribaha diyor. Ve sâkiyaha ve bâyiaha ve âsıraha ve muhtasıraha ve hamileha vel mehmûlete yineyha böyle uzayet gidiyor. Yani içkinin üzerinden Allah rahmetini çekip alsın. Ben dua etmiş Peygamber. Sonra içinden Şarip Arapça içen de mi? İçkiyi içen. Şarip. İçkiyi içenden de Allah rahmetini alsın. İçkiyi dağıtandan da Allah rahmetini çekip alsın. İçkiyi satandan, Arapça bâyi, Türkçe satılıyorum, bâyi. Ve bâyi aha onun satıcısından da. İçkiyi satanın kazancından, dükkanından, kasasından, kesesinden, ömründen... Allah rahmetin çekip alsın diyor Allah Resulullah. Vallahi böyledir ya. Yani. Vahiyatı değil mi? Ve asıraha üreten üretici hani kim üretiyor bu içkiyi? Ondan da Allah rahmetin çekip alsın. Demirte sıra yani üretmeye destek olan o içkinin üretiminde kullanılan özünü, arpayı neyse ham maddeyi getirip içki fabrikasını satan köyünün de Allah rahmetin alsın. Ve tamamına şamil bir vaziyette, şamil bir hadis. Bunu dedi anlatmışsın dedi, savcı anlatıyor şimdi. Bunu dedi okumuşsun, açıklamışsın, anlatmışsın. İçer i̇şte dedi, nokta şurasıdır dedi. Bilemediğiniz nokta. Anlayamadığınız nokta şurasıdır hocam dedi. Güvenlik savcısı. Bakın dedi. Allah içkiye lanet etmiştir. Allah içkiden rahmetini çekip almıştır. Veya Allah içkiden rahmetini çekip alsın. Dua Buraya kadar dedi hadisi okuyacaksın. İçende içene de satana da dağıtana da lanet geçsin demeyeceksin. Hadisin bundan sonrası okumayacaksın dedi. Sınır çizilmiş. 163. madde orada var kimin kötü olduğunu anlatırsın. Fakat şeyne, satana, dalgana dediğinle Teken Bakanlığı ile karşı karşıya gelirsin. Binler devlet çatışması başlar. Ben de seni kutuplarım, Kusura bakma dedi. Sınır. Şu hadisi baş tarafından, hadisin bir kısmını okuyacaksın, arkasını okumayacaksın. Okuduğu an hisse mi sorduğunuz var? bundan ne şimdi biz Hadisi biz iki ayıramaz ki hadisin baş tarafı hadis son tarafı hadis değildir diyeceğiz ki böyle bir anlayış insanı kervir yapar mümkün değil. Hadisi şerif, peygamber Ali Efendi'nin sözü ise kesin okuyacaksın. kadar okumak caiz, bundan sonrası değildir, dedi, ortadan kalkar. Yani dinin üzerinde tasarruf etmeye kalkarsın. Belki hakkımız yok. Peygamber dahi bunu yapamaz. Peygamber dahi kendisine vahyen birbirinden ayetin bir kısmını okuyun, bir kısmını okuyamaz, hale getiremez. Hepsi okuyacak. Yoksa felaket olur. Yoksa o zaman Allah korusun, din o zaman yavaş yavaş özünü, manasını, hakikatini kaybeder, Hristiyanlığa döner. Hristiyanlar ve Yahudiler biliyorsunuz hoşlarına giden ayetleri Tevrat'tan, İncil'de bıraktılar hoşlarına gitmeyen ayetten çıkarttılar. Ve onun için batıl oldular. Onun için değişmiş oldular. Muharif diyoruz. Muharif demek bozulmuş, değiştirilmiş. Bu Kur'an'a keliminize haber veriyor. وَالَّزِيَّ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةً اَنَّ diyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın gönderdiği Tevrat kitabında ve İmler kitabında, hoşlarına gitmeyen bazı ayetleri çıkartıp oraya kendi kafalarından ayetler koydulardı. Yani hoşuna gittiği yeri okudu, hoşuna gitmeyi okumadı. Papazlar ve Hıristiyanlık aslını kaybetti. E, Müslüman hocalar böyle yapsa harşa yapamaz, yaparsa o zaman İslam'da Allah korusun bozulur. Ve zaten belediyeti kimse de. Ama 162. madde bu hale getirme hocaları. Söyleyemezsiniz. Söylerseniz hapse, hapishaneye boynarsınız. Veya sürüyorsunuz. Ezilirsiniz. Hiçbir hakta sahip olamazsınız. Özgür haklarınız alınır elinizden. Mahcum olursunuz. O zaman işte dinin hakikati ve tamamı ...anlatılamayınca... ...din bir diye sorunca... ...herkes hayırlı cevap veriyor. Herkes kafasına göre. Niye? Çünkü tamamı yok. İşte... ...zafiyet buradan başlıyor. Bu noktayı... ...özellikle anlatmaya çalıştım ki... ...acaba niye böyle oluyor demesiniz. Neden böyle oluyor demeyin işte. Bak bu. Şimdi... ...gayr-i ...ülkelerde... ...mesela... Şimdi gitseniz de Gorbaço dediğiniz adama sorsanız İslam nedir? Hani Gorbaço Siz Müslümansınız Bir fırsat buldunuz Efendim Gorbaço'yu buldunuz bir yerde müsait bir yerde buldunuz ee, Bay Gorbaço İslam nedir diye sorsanız İngilizce What do you say about Islam? İslam hakkında ne diyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Ne bir İslam? Vadis İslam. İslam nedir diye İngilizce sorsanız, Gorbacov'un vereceği bir de cevap var. I don't know about Islam. İslam hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyor. İslam hakkında bir şey bilmiyorum. Bir araştırma yapmadım diyecek. Bu cevap namuslu bir cevaptır. Dürüst bir cevap mı değil? Mi? Hiç şey bilmiyorum diyor. Dürüst bir, bir cevap. Dürüst. Doğru bir cevap öyle şey bilmiyorum diyor ama bizim Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki üniversite rektörlerinden bir rektöre rektör üniversitenin tamamının başı oluyor da Erzurum Üniversitesi rektörü İstanbul Üniversitesi rektörü rektör hepsinin başı sonra depan geliyor sonra provoğuyor buna sorsanız deseniz ki sayın falan oğlu falan İslam nedir Cevabı aynı şekilde oluyor. İslam ilticadır. Bu gorbaşı daha namussuzdur. Herhalde. O gorbaşı daha güç bir adam. Bilmiyorum diyor. Bu ilticadır diyor. Çalışıdır diyor. Bunun da sebebi nedir? Türkiye'de İslam tamamiyle anlatılamadı. şeriat anlatılamadı. Üretilemedi, aktarılamadı. Kitabın, Allah'ın kitabının bütün ayetleri sergilenemedi sergileyemedik bu ayetlerin tamamını eksik kaldı noksan kaldı e, profesyonel de İslam deyince bir başka şey anladı başka şey anladı ve İslam dedi çağ dışıdır dedi işte korban Müslüman yapmak bu bizim rektörü Müslüman yapmaktan daha kolaydı. çünkü o adam net bir bu karma karışıklı çok zor bizim. Türk genelinde çok zordur. Fransa'ya gitseniz, herhangi fırsatını bulup Fransız Cumhurbaşkanı, Mosio, Mitranı bulsanız, Mitran diyorlar, Fransız Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Ona da sorsanız İslam nedir? Gece şey kimse bilmiyor. Herhangi bir bilgi, araştırmam yok geri. Aa, bu cevap da çok net bir cevap, dürüst bir cevap. Ama yine gelin bize bir paşaya, bir denarana sorun, efendim. İslam insanları Şer Kanunu'na göre yönetilmiştir. Ne başlayacak, ne kötü ne başlayacak. Ne kötü bir vaziyet, ne kötü bir vaziyettir bu. Sebebi İslam'ın tamamı anlatılamamıştır, anlatmaya çalışan hocaların canına okunmuştur, haksedilmiş değil, sürün sürün Bunu size biliyorsun, herkes biliyor. Ama inşallah bütün bunlara yakın bir gelecekte son geleceği kanaatindeyim. Cenab-ı Allah'ın inşallah. Şimdi ayete geçiyoruz. Estaizu billah. Fura suresinin 13 numaralı ayetini arz ediyorum demiştim. سَعَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا bihi بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحِيْنَا اِلْيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ İbrahim'e ve Musa ve İsa en hakimu dine ve la tekeferrakuu fihih kebura alel musrikine ma ted'uhum yeyih Allah'u yehtedi ileyhim en yeşâ ve yehti ileyhim en yünî Sadatallahu Alazim Sera aklınızda kalmasını istirham ediyorum Arapça r ve ayın harfinden ibaret. Şera. Şera demek şeriat demektir. Bakın Kur'an'da ayetini ve suresini aşarak ifade ediyorum. Şera. Şera demek fiil-i mazi. Silasi mana içinde mazi sigasıyla şera, şeriat yaptı demektir. Mesela tetebe dediği zaman Ketebe Arapça yazdı, yazdı, Ketebe yazdı, şerahat, şerahat yaptı, şerahat haline getirdi, kime, ne küm, size, buradaki Keraf Enmim harfi küm, küm harfi bir muhataba işaret bir muhatap, o muhatap kimdir? İmmet-i Muhammed'dir, küm, size değil Cenab-ı siz kimsiniz, İmmet-i Muhammed'siniz, yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğundan Mehmet-i Muhammed'dir. Gayet tabii. Sen aleyküm. Size şeriat yaptı. Bakın Neyi? Neyi şeriat yaptı? Mine dini. Dini şeriat yaptı. Dini şeriat haline getirdi Ne demek dini şeriat haline getirdi? Dini İslam'ı yaşanır hale getirdi dinin hükümlerini hayata hakim kıldı. Yaşanır hale getirmek. Sera'leküm <gülüyor> mined dini. Dini tamamen size şeriat yaptı, hukuk haline getirdi, kanun haline getirdi, sistem haline getirdi. sı rı ay m bunu. Kur'an-ı Kerim'de bu mukaddes kelime yerini almıştır bu eti terimeden dolayıdır ki bir adam dese ki ben dini kabul ediyorum. İslam'ı kabul ediyorum ama şerata karşıyım. Dini kabul ederim şeriatı kabul etmem dese vallahi edevik olur. Bak şimdi anlatacağım. Selam aleyküm dinim dini ben size şeriat yaptım. Ya bana o. Dinle şeriat bütünleşiyor. Hayetle sakin. Neyini kabul ediyorum fakat şerata karşıyım dediği anki bir şey. İslam'la bütün bağlarını koparmış. Can bir kelimeyle bir adam tamamen İslam'dan çıkar mı? Bir kelimeyle. Efendiler bu fizik aleminde de böyledir. Dini meselede de böyledir. Mesela bir kazan dolusu sütümüzün içine süt kıymetli bir şey bir kazan dolusu sütünüz var o sütün içine bir damla siyanır, siyanırı biliyorsunuz dünyanın en korkunç zehri, siyanır bir damla zehir yükseltik kazan sütü içebilir misin, içemez misiniz hemen tutarsınız, mümkün içebilir bak bir kazan nerede, bir damla nerede demek olabiliyor mu Yine bir kazan sütünüz olsa, o sütün içine bir damla idrar dökülse, kişilerini misiniz? Asla, bana mı dökülür onu? Bakın, yani bunun damlayla izahı mümkün değil. Başı böyledir bu işin. Yani bunun, ne demler, değil, keyfiyet alakası var. Bir kazan sütün içine bir damla yağı, bir damla idrar düşerse, bir damla şarap düşerse, bir damla kan düşerse, o bir kazan süt Bir kimse 60 sene namaz kılsa, 60 sene haccı gitse, 60 sene oruç tutsa, koda 60 sene alt tabure temdese, kabul etmem dese, olur. Hepsi gitti? Bir kazan süter bir damla idrar düştü işte, bitti ve leş O Habitat lehu ameli. Adamın müminliği gitti. Bunu niye kabul etmiyorlar? Bunun kabul edilmeyecek yer neresi ya? Yani? Bakın fizik aleminde de öyledir. <gülüyor> Koca bir apartmanın en yerinde bir çatlak olsa o evi hemen boşaltıyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz. Ya bir çatlak var. Çıkmayın oturun gel. Çatlak geldi başım. O dağı çıkar olsun. Bu neyledir? <gülüyor> Bin ayrı şey, seriat ayrı şey. Dedinle gidersin. Çünkü Niye? şeriatın yine dini dini şeriat haline getiren Allah'tır onun için ayıramasınız ki itikaden söylüyorum itikab açısından hiç kimse ise Kur'an'ın hiçbir ayetinde kendi keyfine göre değişiklik yapamaz yaparsa İslam bile bütün bağları kesilmiş olur bunu kabul edecek altı bin altı altı ayetin altı bin altı kabul etse birini kabul etmese hepsini iptal etmiş değildir. Ölçü bu yani. Bunu bilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle açıklanmış haramların ve günahların yüzde kabul etse birini kabul etmese hepsini iptal etmiş gibidir. Ölçü budur. Mesela, Kur'an'daki bütün hükümleri kabul etse, etse, etse, dese ki, başörtüsüyle alakalı hükü kabul etmiyorum dese, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı ayet yoktur dese, vallahi bir tabir olur. Veya, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı ayet var ama, bugünkü toplumda geçmez, bu devirde başörtüsü olmaz dese, yine ayeti inkar etmiş olur. Niye? Kur'an-ı Kerim'de ayet olduktan sonra bu devirde geçer, şu devirde geçmez diyebilir misin? Böyle bir tahsis yapabilir misin? Niye inanıyoruz? İnamete kadar Kur'an'ın bütün hükmü doğrudur diyoruz. Sen öyle bir diyorsun. Allah kadınlara başörtüsünü evretmekle hata etmiş diyorsun. Ve bu devirde olmaz da demek. Bu devirde başörtüsü olmaz demek Allah hata etmiş ya bu devri anlayamamış demektir. Öyle bir kader olur mu? Ama biz bunlarla yaşıyoruz. Bakın başörtüsüne karşı üniversitelerde hala direnen kafir reddeler var. Kafir bu adamlar. Başka ne olabilir yani? Git sorsan ki beyefendi sen ne sen bir sunanım derin. Ama Kur'an'ı terine sor kafir Bir Kur'an'ın ölçüsü var bir ergin ölçüsü var. Bunları biz nasıl bileceğiz, bunları biz nasıl izah edeceğiz ki i̇şte meseleler oldukça yoğun bizim dünyanın Müslüman ülkeleri içinde işi en çetin olan bir şey. Meselesi en zor olan ülke Türkiye'dir, meselesi en cihç olan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, Türkiye'nin içindeki basın, böyle bir ülke bulamazsınız dünyada. Bu kadar ters bir memleket bulamazsınız. Fransa'da şimdi ismi aklıma gelmedi bir gazete, bir papazın aleyhinde iki satırı yazı yazdı diye bir milyon satış yapan gazet iki yüz bile düştüler. İki yüz bile düştü. Anında protest ettiler. Başka taktık. Ve Romanya'da en son ayaklanan insanların memleketi olan Romanya'da yine hepiniz biliyorsunuz Macar asıllı bir papazı, bir papaz ki onlar rahip diyorlar, rahip, rahip. Kadın olursa rahibe, erkek olursa rahip. Yani siyah cübbeli adamlar. Rahip, bir rahibi o Cevoşesco denen diktatör erik, yavur adam, gaddar erik, o papazı bir köyden aldı, başka bir yere sürgün etti. O papazı sen nasıl oradan alırsın da başka yere sürgün edersin diye bir anda 500 bin adam ayaklandı Romanya'da. Ve çavuşa su var gitti. Sebebi papazdı. Vallahi sebebi bir papazdır. Ve o papazın sen nasıl bunu sürgün edersin diye bu haksız muamelesine karşı gelen insanlar arasında 70 bin kişi öldü. Hepiniz bunu biliyorsunuz ya da güzel olaylar bunlardır ya. Fakat işte öyle değil. Bakın her gün Allah'ın dinine, başörtüsüne, İslam'a ağız dolusu hakaret, küfür, küfür yine o gazete 700 satıyor. Hala düşmüyor. Hala satışı düşmüyor ya. Vallahi bir millet yok dünyada başka. Benim kadar eski millet. Böyle acayip bir bulansınız dünyada yani. Hiçbir şey değişmiyor. Namaz kılan, namaz kılıyoruz. Mesela Allah'ın dosunu yani az veya çok iyi kötü namaz kılanlarımız var. E, Hacla gidenlerimiz var. Şimdi geçenlerde yapılan bir araştırmaya göre zannediyorum Avrupa topluluğu bir araştırma yaptırmış. Acaba Türkiye'de cuma namazı kılanlar ne kadar acaba? Adamlar korkuyorlar ya namazdan namazdan. Keşke onların korkacağı bir namaz kadesi biz. Bu da bizim derdimiz yani. Bu merak içerisinde ve korku içerisinde Türkiye'yi ortak pazara alacağız ama Avrupa topluluğuna ate diyorlar ya ate Avrupa topluluğu Avrupa ortak pazarına Türkiye açıldı ama bu adamlar iyi kötü Müslüman acaba kaç milyon insan Cuma namazı kılıyor diye araştırma yapmışlar acaba günde beş vakit namaz kılanlar kaç kişi adamların merakına bak kaç imam Hatip okulu mezunu var. Üniversitelerde kaç tane kız başını örtüyor diye çatır çatır Avrupa topluluğu araştırmaya yaptırmış. Geçen öde emretik adam anlatıyordu. Ee, Türkiye genelinde bütün Türkiye çapında tamamında Cuma namazı kılanların sayısı 15 milyon üzerinde çıkmış. 15 milyon. Düşünün Cuma günü Cuma namazına Türkiye'nin tamamı içinde 15 milyon insan Cuma namazı kılıyor. Demek ki o camide Cuma günleri camide kürsüde konuşmak serbest olsaydı. Yani Kur'an'ın tamamını açıklama hürriyeti ve özgürlüğü olsaydı, mimberlerde çok özgürce, açıkça, hiçbir engile takılmadan Kur'an'ın aslına uygun, Sünnet'in aslına uygun şekilde kutbeler okunsaydı. 15 milyon insana İslam'ı anlatabilseydik ve gerçek anlamda anlatabilseydik, bu 700 bin, bin satan gazeteyi Allah'ın izniyle yeniden çıkarabilirdik. Yeniden. Ama kalmıyoruz. Işte Mesela gidip buraya dayanıyor. adam hala o gazeteyi Müslüman zannediyor. Sahibi Yahudi, başyazarı Yahudi, genel yönetmeni Yahudi, muhabir Yahudi, Yahudi ama ismi Kenan. İsmi İsmail, araştırsan İsmail değil, Samuel. Araştırsan İbrahim değil, Abraham. Araştırsan ismi İshak değil, İzak. İshak İslam ismi İshak ya bu değil. Araştırsan efendim ismi Musa ama aslı Moşe. Onlar Musa'ya Moshe diyor ya Moşe, Musa. İsmi Müslüman olduğu için gidiyorsun yazıhanesinde beşmeğe asılı, ayet-i kerime asılı. Efendim işte. Daha bir takım İslami motifler, deforlar yapmış, Müslüman ee, zannediyor ve bakıyorsun bu kadar namaz kılan var, 15 milyon cuma namazı kılan var, yine İslam'a saldıran o gazete hala 8 milyon satıyor. 8 milyon <gülüyor> Resmi tespitlere göre Türkiye genelinde hacca gidenlerin, kadın erkek, hacca gidenlerin sayısı 5 milyonmuş, 5 milyon hacımız var, koşup Allah. Ne bir hadise bu ya? 5 milyon hacim, yıllar gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Bu korkuş bir yakın arasında. Demek ki hacca giden Müslüman gerçek şuurlansa, akıllansa, gerçek Müslüman olsa, zihnen, figren, kalben gerçek manada İslam'a sahip, İslamı bilen, İslamı anlayan gerçek Müslüman olsa bu 5 milyon insan ve her birisi 5 kişiyi etkileser 5 milyon kişi ne bakın. etkiye bakın ya 25 milyon insan siz böyle bir İslami çizgiye getirdiğiniz zaman o 8 bin satan gazete vallahi 8 bine düşer ve batar gider bunlar Müslümanların kanıyla besleniyor Müslüman canını okuyor Korkut bir dünyanın hiçbir kesin bir teslim <gülüyor> Ama ne yapalım ki, din bilmiyor mesela buradan kaynaklanıyor zaten. Şerâletin yine dini, din size şeriat haline getirdi. Dini yaşanır hale getirmek demek yani. Bir misal vereyim aklınıza kalsın diye, mesela namaz kılmayı. Cenab-ı Hak ne diyor, namaz kılın diyor. Kur'an'daki emirlerinden bir tanesidir. Bu tamamı değil. Yani İslam tamamen namazdan ibaret değil. Mi? Çoğu zaman da böyle anlattılar. Ne? Namaz, namaz, namaz sanki başka bir şey yokmuş gibi. E piyasada namaz hocası, namaz hocası namaz, başka bir şey yokmuş gibi. Yahu İslam namazdan ibaret değil ki kardeşim. Ki onun da hakikati yok orada yerde. Çünkü namazın tarihi Kur'an'daki tarifine bizim namazımız uyuyor. Nasıl uyuyor hocam? Aynı rekatları kılmayın, biz rekat değerinde değiliz. Namazın hakikati üzerindeyiz. Rekat, rekat önemli değil. Çünkü, diğer peygamberlerin hepsinde de namaz var ama rekat farkı, rekat farkı var. Mesela, Hz. Musa aleyhisselamın şeriatında namaz var ama günde 40 rekat değil. Bilmiyorum kaç reka, belki bu reka, belki bu reka, belki iki reka, belki bu reka. Tek bir gömbeli devrinde namaz var ama reka sayısı başka, eda şekli başka, ayakta duruş başka, şekil başka ama namaz var. Fakat namazdan gaye ne? Tersinde aynı şey var, gaye birliği şey var. Namazdan gaye nedir? Söyler misiniz? Dense bir müslümana, 60 yurt namaz kılan bir müslümana soğusa namazdan gaye nedir? Kur'an'da bunun yerini bilmiyorsa namaz kılmamış gibi şehid biliriz inne's tenha anil fahsai vel münkah. Velillahu ekber. Vallahu ya'lemu ma tasnaun bil lisun. İnne's salate inne eda'u tahrif ya rab zamanin var. İnne muhakkak ki demek araçsa inne kelimenin başına muhakkak muhakkak. Hiç yok muhakkak Tesis Arapça, nehyetmek, yasaklamak, mani olmak, fırsat vermemek, imkan vermemek demek, nehyetmek. Namaz, yasaklar, namaz fırsat vermez, namaz imkan vermez, neye? Anil kahşa, bu siyata mani olur namaz. <gülüyor> namaz kılanların ülkesinde genel evi olmaz diyor ayet-i vallahi böyledir ya. Namaz kılanların ülkesinde genel evi olmaz, şayet. İşte bu aviyetin dışında mizah varsa getirsinler, göreyim. Ama namaz kılanların ülkesi olan Türkiye'de geçen seneler devlete vergi verenlerin başında bir genel evi işleten bir Ermeni karısı geldi. Dekortmen kabul etmiyor, madalya verediniz biliyorsunuz. İstediği söylemekten hayal edelim buradan. İstanbul'daki genel evi işleten kadın, Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından... Bir numaralı şerefi kadın ilan edildi. Bunu ne biliyorsunuz ben bunu tamamlamak söylemiyorum ki. E hani inne salateen alif ashra. Anlatır mısınız bunu? Namaz kufiyatı nehd diyor Allah. Hani ne namazı ya hangi namaz? Bu sene fırsat bulup bir sebeple Yunanizeye gitmişim. Karayemizde Yunanize. Hepiniz bilirsiniz ya çoğunuz bilirsiniz diyelim. Yunanize parmağımı ısırdım hayretimden. Bir güzel cami, temelküle de güzel bir cami ve kapısı efendim minberi kürsüsle marangozluk harikası. Bir marangoz ustası. Biz o kapıyla kürsünün o marangozluk yani, e, ağaç doğrama sanatını görmek için gittim. benim haberim yok bir şey bilmiyordum. Sırf kapısını görmeye merminlerdeki o yapıyı maramuzluk sanatını görmeye gittik Aa, bir de ne göreyim caminin altı banka üstü cami biraz daha izledim tam imamın namaz kıldırdığı mihrap, ve cemaatin secde ettiği yerin altına bankanın kasası geliyor, resmesi geliyor şahisin üstüne cami bina etmişler vallahi gözümle gördüm altı banka üstü cami nerede görülmüş bu bu nasıl olur ya? İnne selâ te tenhâ'nın fâş'în'i de, ben minke'n'i Ne namazı? Bu namaz olur mu Allah aşkına ya. Altı banka, üç cami. Altı umumhâye, üç cami. Altı meyhâne, şühan olur mu? Olur mu? Herbüslerim ya, ama oluyor. Bizlere bu var, şu an devam ediyor cami. Caminin imanı var, caminin mezini var. Camine cemaat var, mezenin yüksüsü var. Var, devam ediyor. Yani namaz kılıyoruz ama, işte Kur'an'daki namaz değil, rekatını konuşmuyorum ben, rekat sayısını yap, hareket şeklini söylemiyorum, namazın hakikati, namaz ne için kılınır? Haramlara, günahlara, fuhsiyata meydan veriyorum ne kılınır? Hani yok, meydan veriyor ki İstediği gibi atın atıyor, dinsiz namaz kılanlar olduğu halde... Niye çünkü biz İslamı bilmiyoruz. Bunun için de namaz kılan bazı Müslümanlara sorun. Hiç mübareklerin derdi yok, derdi yok tasası yok gam yok keder yok. Ya ne diye derdim olacak diyor. Allah şükürler olsun diyor. Camiler açık diyor. Günde beş fa da ezanı Muhammedi okunuyor yanık yanık meczinleriz var diyor. Oh ne hala. E, kan dili geceleri diyor lambalar yanıyor minarelerde müslütkler okunuyor keder keder. Camiler açız, namaz kılanlara bir şey demiyorlar, oruç tutanlara bir şey demiyor, ne isteriz tamam, din tamam, İslam tamam, selahat tamam. Vay anmak, oğlanmak var. Bir sürü söylüyor mu ya, din dinlenen öyle mi? İşte bu hale geldi İslamiyet Türkiye'de. Adam camiler açıktır diye, o tamam, firahlanmış, rahata çekmiş kendisini, meyhanelerin açık olduğundan ızaf çekiyor hain kumarhanelerin açık oluşundan ızrat adam ya bu nasıl müslüman camilerin açık olduğu şu mümlekette kadınların yüze doksana açık görüyorsunuz camilerin açık olması nasıl Allah'ın bir emri ise kadınların da kapalı olması Allah'ın emriydi hani o emri var mı Türkiye'de o emriyi sanıyor mu hani kesettür emri örtün örtünlerle camilerin açık olduğu sehirde şu memlekette meyhaneler de açık yani camilerin açık olduğuna sevinen bir müslüman meyhanelerin açık olduğuna güzel müslüman iman etmemiş demektir teksekliği sabık sapık müslümandır sokakta gördüğü çıplak kadınların karşısında bir mümin olarak yüreğinde bir azap veya zırak hissetmeyorsa hiç iman etmemiş o müslümanın yani eksik. Bakın, ya, bakın hep eksiklikte Yani Bütün sohbet bu noktaya geldi dayandı. Hüseyin'e <gülüyor> eksik tanıttılar bize. Hüseyin namazı ibaretmiş. Ama namazın da hakikati yok. Bakın. Camiler açık denilmiş. Işte, namaz kılmak isteyen düşün kılsın. Camiler açık. E, camiler açık ama neye açık? Neye açık camiler? Kur'an'ın tamamını açık bu camiler. Söyler misiniz? Ben yani, izah ettim. Kur'an'ın 6.666 ayetini açık değil. Okuduğunuzu yalan mahkeme, camiler açıktı. Yani içinizde elini vicdanına koyup sual sorduğumuz an cevap verecek kardeşleriniz. sanki cevap veriyormuş gibi hissinsinler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilindeki camilerde her isteyen hoca istediği Kur'an'a uygun şekilde, sünnete uygun şekilde altı bin altı yüz altmış altı ayeti açıklama kuruluşuna sahip mi değil mi? Vallahi değil mi? Hani camiler açıktı, Ne kadar açık? Camilerin açık olması da yalan. O yalamaktan ibaret. Ne kadar açık camiler? E, camiler İslam'a açık olsaydı hiçbir konuşan hoca mahkemeye gitmezdi. E, gidiyor. Demek açık değilmiş. Hani biz gerçekten söylüyoruz. Bunları kabul ettiğine vurdu Müslümanlar. Müslüman ise kabul edelim bu. Yani derdimizi kabul edelim ki devasını bulalım. Yoksa böyle şey olur mu dedin mi? Hastalığa razı oldun. Derdimizi kabul edelim. Yani işinizle bu gerçekleri kabul etmeyecek Müslüman varsa yarın ruz mahşerde defasından tutardım. Ebedi gülerek dava edelim. Bu beledin ayet gerçek bunlar. Biz hayatı aleminde değiliz. Yaşadığımız hayatı anlatıyoruz. Kur'an'dan başka bir şey yok ortada. O halde bütün sıkıntımız işte buradan kaynaklanıyor. Namazın da hakikati yok. İmam salatetemhe amil Namaz suret muhakkak da surette. mutlak manada kötülükleri önler diyor. Fuxiyata mani olur. Bakın neyeder engeller mani olur, fırsatlarımız imkan vermez, desteklerimiz hiçbir fanşe yaşayamaz. Ki zaten çok affeyurun farişe kelimesini de kaldırdılar Türkçeden zaten. Bu hain oğlu hainler İslam düşmanları artık bugün gayrı zina eden nikahsız bu işleri yapan ilk kadınlara artık faiz edemiyorlar. Zabıtanın zabıta hani belediye zabıtasının yahut neyse ilgili e, güvenlik görevlilerinin tuttukları zabıtlarda bile böyle tutuşu yakaladıkları kimeş yaparken çok hafı yakaladıkları kadınların hakkında zabıt tutarken fahişe kelimesini kullanmıyorlar. Ne diyorlar? Çok hayat kadını. Hayat kadını diyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Bakın yani fahişeyi Hayat kadını yaptılar. Yani fuhuş yapan kadın sakı, iyi bir şey yapıyormuş. Hayat ondaymış, onun yaptığında hayat varmış, hayat kadınıymış. Bakın neye yorumlu edilmiş. Size biliyorsunuz bunları. Bakın memleket ne hale geldi. Yıllarda <Gülüyor> çok eskiden beri özetle den de sakladığım şeyleri biraz araştırdım evde. Eskiden küsüye uzağa çıkarken böyle günlük konuları da küsüye getiriyorduk biliyorsunuz ve gazetelere axetmiş olan olaylardan da belgeler okuyorduk. Onun için çok malzemeler toplamışım baselerden ama 10 sene 11 senedir küsüne uzamaz, 11 yıllık küsüler çıkamadığımız için yıllımış kalmış olan çıkalar belgeler duruyordu sana. İnceledim onları. Biraz bir kitap hazırlıyoruz. Alkı yedi senedir de böyle bir kitap hazırlığı var. Çalışıyoruz, yazıyoruz, hazırlıyoruz, bir şeyler hazırlıyoruz. Fakat tabii 163. maddede mevcutken kitap bastırmak da büyük bir alet. Çünkü hazırladığımız o kitabı 300 sayfaya kadar derleyip toparladım. 300 sayfa, 1000 sayfası hani geldi kendisine güvendiğim bir avukata verdim onu, dedim şu kitabı gözden geçir hani matbaya göre basırılabilir mi? bugünkü mevcut kanunlara göre bu kitap çıkar mı çıkmaz mı? çıkarsa bir ceza var mı yok mu? bir cezalı tarafı olur mu olmaz mı? bir kanun adamı olarak bir oku bakalım dedik en aşağı yanında iken kalması lazım bir hafta sonra getirce bana kitap. Ya ne ettiğimi şabu okudum. Dedi ben okumaya gerek hocam Dedi ön sözünü okudum, 15 yıl atarsın. Dedi ön sözü ya. İstiyor musun? 160 madde ya. Valla bir Müslüman Türk aleminin başına bundan daha büyük plan gelmemiş. 160. Ön sözünden 15 yıl atarsın diyor var. Daha ben ne kitap yazacağım ne kitap anlatacağım ya. Kimdi? Kimdi? araştırdım bu gazeteykesinin belgeleri de bilmem nerenin büyük bir ilişe yüz gün bir ilişe kaza merkezinde çabak böyle bir genel evi inşa etmişler ismini vermeyeyim bir genel evi inşa etmişler bir saat hiç bir şey ise aşırısını yapmak üzere toplanmışlar sanki neyin aşırısını yapılıyor hale bakın Açılışını yapmak üzere, oranın belediye reisi, adamın hiçbir şeyden haberi yok. Felal, haram diye hiç de hayatımızı adam. Şöyle diye başkana, e, gelmiş mikrofonun başına açılış konuşması yatıyor. Aynı konuşmaya şöyle başlamış, gazeteye aksiden şükürünü söylüyorum. İster diyor, falan hemsellerin, Allah'a şükürler olsun ki bizim işlemleri genele başlıyormuşsunuz. Aynen Allah'a şükürler olsun. Şu hale bakın ya. Yani bakımından ne kadar şekil hale gelmiş toplum. Allah'a şükürler olsun ki bizim gibi ilçeminde de bir genel açılmış açılmıştır hemşerilerin diye adam. Lütfen çekiyor ama ya. İmranmış e, hep Niye çünkü? Hiçbir Televizyonda, radyoda, şurada burada Sinan'ın mahiyetine anlatılmamıştır. Çoğuş yapan kadının adı hayat kadını olmuştur. Hayat kadını. Sanki nikahlı kadınlar hayat kadını değil haşa sinyan kadınıyım hapishanede çoğu şaban hayatın yaşındaymış. O hayat varmış bunlarda. Manasına getiriyorlar. Bu hale gelmiş. Daha gençlik nasıl olur? Memleket nasıl sağ olur? İslam anlatılamadığı için İslam bütün vekühatıyla sünuhatıyla afkanı ile ahlakı ile anlatılamadığı için adam kendi bildiğine diyor. Allah'a şükür ki bizim üniversitemize de. Genel var diyor ya. İslam'ın fesabı ile diyebilir miyiz? Esenlerde daha çok sofuların sofu, sufi dediğimiz bir dergaha bağlı kardeşlerimizin çoğunluk olduğu bir sohbete beni sağlıklar. Gittim. <gülüyor> Menzu açıldı da dergahın da çok ehemmiyetli adamların birisi yapar aslında söz et sarf etti. Ve sonra ben onu ikaz ettim. Ben bu ikazımı yanlış aldı bana tık tık gösterdim. Böyle adamlar var öteyirler. Dedi ki Allah'a şükürler olsun ki dedi hocam ben bir dünyalığım yok dedi. Allah'a şükürler olsun ki dedi ben dünyalığım yok diyor. Açın akaret kitaplarını dinleyin kitapları açın. Akaret, akire kitapları açın. Bu sözü söyleyen kişinin kâhir olmasından korkunur diyor. Allah'a şükür olsun ki benim bir şeyim yok. Allah'a şükürler olsun ki benim dünyalığım yok demek ben zekat vermek istemiyorum haça gitmek istemiyorum demek. Çünkü dünyalığı, dünyalığın olacak ya hadi gitsin, öyle gitsin. olan olacak bir zekat verirsin. İstimle razı olur mu? Fakirliğe razı olmak demek Allah korusun biraz da kâhirle razı olmak demektir. Aa! Çünkü bir Müslüman zengin olursa İslam'ın bütün saktan yerine getirebilir. Fakir adam nereye kadar gidebilir ya? Çünkü şu an? Fakir adam zekat edemez. Fakir adam gidemez. İslam'ın şartı bir kese Kaç tane kaldı, gitse düştü. şimdi ya? Fakir adam zekat edemez. Bakın cıvap da gitti. Cırat, zengin olmayı gerektirir vallahi. Malla şahit nedir? Mal olursan şahit edersin. Onları öleceksin. <Gülüyor> yine ismet yine dünyalık da olur. Yani İslümanlar dünyalığı kaldırmasamaz ki tarafa. Allah'ın şu olsun ki benim dünyalığım yok diyor. Vay zavallı cahil adam. <Gülüyor> Geliyor musunuz ya? Yanlış yapar bunlar. Esra'fı böyle söyleyemez. Giden hiç bu lafı kullanamaz. <Gülüyor> Ama gelmiyor ise. Gidiyor yani. İslam'ın hükümlerini bilmeden soku olunmaz. Soku, kırk şer teslim çeker, şeriatı bilmediği için bir fiyatlara çağır Şeriat bilmeden tarikat olmaz. Fakayı bilmeden tarikat olmaz. Bu ne belirginiz ya bunlar, söylemeye gerek yok ya. Allah'a hamdolsun ki de bir sevin yok diye. Ne sensin be böyleyse şey ya. Ne sensin Ulemanın bir kısmı fakirin tuttuğu orucu ve orucu kabul etmiyor. Oruç ne demek? Oruç ne demek? Ne biliyorsunuz? Sofra varken, yemek varken, içmek varken, kişisel gücü, afbuyurun cinsel kıdreti varken, var olduğu halde sakınmaya oruç tutmak denir. Yoksa zaten sakınamasın ki. Yani sofran olacak türlü yemekler, türlü nimetler, türlü tahanlar, ismekler olacak fakat sen Allah'ın emreti değil mi Sofran yoksa, mutfağında bir şey yoksa, efendim, bir bir şey yoksa, erzalın yemeği yoksa, sen istersen de bulup yemezsin, istemesen de, sen oruçla imanınız yok ki. Fakir sözler her zaman oruçlu. Oruç gene, demek varken neşe tutmak demektir, <gülüyor> varken yapacaksın. Şu için oruç, neşe tutmak demektir, biliyor musunuz ya? Nerede İslam'ın şartları? Bizim anladığımız İslam, İslam değil. Ki ama uymuyor, Kur'an uymuyor. Bunu anlatmayacağım. Ama nelerin sebebinin, bütün sebebi, ceza maddeleri sınırlamıştır, anlatmak mümkün değil. Anlatırsanız size nelerle karşı karşıya geleceğimizi de bileceksiniz tabii. Hayatı bitirelim, zaman geçti. Evet, size ne küme size diye seleğat yaptım. Bir misal arz ediyordum, namazı misal veriyordum. Namaz kılmanın Allah'ın emri olduğunu tasdik etmek nedir? Âmennâ. Namaz Allah'ın emridir. nedir? Hepiniz Sizin sıfatınız ne olur? Mümin olur, mümin. Haa bu adam mümin. Namazın farz olduğuna inanıyor. Âmennâ dedi namaz Allah'ın emridir diye inanırsanız buna iman denir. Unutmayalım. Sonra namaz Allah'ın emridir yerine getirilmesini istiyorum. Günde beş vakit dedikten sonra inandıktan sonra günde 5 vakit namazı düşün. eda etmek durumunda eda ederseniz günde beş vakit namazı kılarsanız bunun bu hareketinizin adı ne olur? İbadet olur. Bakın ibadet oldu. oldu. Deminkiler ne? İmandı. Kim ibadet oldu? İzzet ibadet oldu. Eylem haline geldi. Amin salih oldu. Namaz, zaten hiçbir özürle namaz kılmamak mümkün değil. Yani namazın özrü yok. La uzreli salat edeyken. Namazın özrü yoktur. Bir kimsenin namaz kılmaması için beş sınıftan birisi olacak. Unutmayın. Unutmayın. Ve hiç sınıftan birisi olursa namaz kılmayabilir. Başka bir sınıfı da yok zaten. Bir kimsenin namaz kılmaması için bir, sabi olacak, sabi. Ne demek sabi? Çocuk yan, bebek çocuk. Gülüva emmemiş, sabi, sıbiyan. Bir de sabi olacak. Adam sabi ise tamam, namaz kılmaz. Buna bir de diyemiz. İki, ne olacak Kişi deli olacak, deli. Ne haklı git birer şey, isim arkanelikleri öyle olursan az çünkü onlar tetik kaldırılmış üzüntüsü olacak ölü ruhu çektirecek ölü gitti ölümsel adam daha, daha ona namaz kılmasın düşünüyorsun üzüntüsü kervi olacak kim çıkacak namaz kılmasın Allah kervi namaz istemiyor biliyorsun kaçırdın nerede ne şimdi komalık hasta olacak. Koma, komaya girecek. Hani komaya girmek ne demek? İki kişinin farkında değil. İki kişinin farkında. Koma. Adam 10 gündür komada yatıyor diyor ya. Komayı biliyorsun ne olduğunu. Bu komalık adam olacak. Ya sabi, ya beni, ya mülür, ya kahir, ya komalık hasta olacak. Bu beş sınıfın dışında namazın terkine hiçbir özür yoktur. Mümkün değil. Ha. Bunlar bu beş sınıflar olmadığı halde, bu beş sınıflara dahil değil. İktimallım diyor. Müslümanım diyor fakat namaz kılmıyor. Namazın da farz olduğunu kabul ediyor. Tam akılmıyor. de yok, yakın mısın ya? Dene yok, samim misin yok, yok ölüm yok, kafir misin yok. E, kumada mısın yok, evinde, keyfinde geldin. Yakın mısın? O zaman dört müziği evin biliyorsunuz. Üçüne göre, kafi misin yine? Hanbeli meseline, ve bir de meseline mezhebine göre derhal öldürürüz. Korktürürüz. Ee, bu da ne olur? Bu da şeriat olur. Namazın Allah'ın emri olduğuna inanmak iman. Günde beş vakit namaz yerine getirmek ibadet. Namaz kılmayanlara ceza vermek demek seriat ya. Seriattır. Bakın bugün namazın seriatı yok. Yani namaz kılmayanlar cezaya uğramıyor. Eskiden İslam hukukunun uygulandığı dönemlerde, namaz kılmayanların hedebinden mahkemelerde sahipliği kabul edilmezdi biliyorsunuz, tatip olurdu çünkü. Sahipliği kabul edilmek namaz kılmayanlara asla kız verilmezdi. Zaten Ebu Hamize'ye göre namaz kılan kızı, namaz kılmayan bir erkeğe vermesiniz çünkü diğer mükemmel de tek değildir ağam, nikâh basit olur, nikâh bozulur, nikâh Namaz kılmayanlar kız vermezlerdi, namaz kılmayanlar şahit olamazdı, namaz kılmayanlar ortak yetmezlerdi, namaz kılmayanlar dıtsanırdı, dıtsanırdı. Bakın o zaman, kusmet gibi, maçak gibi. Ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki, şimdi namaz kılanlar âlê olamıyor, namaz kılanlar memur olamıyor, namaz kılanlar harp okulundan atılıyor. Namaz kılan Aşkı bayılıyor, oradan atılıyor, şu anına bak ya, tam kesini döndü be. Gelin dedim şimdi bir memleket Namaz kılan sikir olan mümür, rektör olan mümür. Namaz kılanlar ne demek, sen nasıl namaz kılmayı sikir kabul edersin ya. Panizlam'ın tepsi. Ya. Bir memleket Müslüman deniyor oui, ama namaz kılmak serbest de deniyor. Halin ne serbest. Namaz kılanlar adım verdim askeri okuluna takip ediliyor. Her yani hiçbir yerde mesleğe yaşamıyorsunuz, cami yaşamıyorsunuz, dairerlerde, bakanlıklarda, askeri okullarda, bütün seyircileriniz hele. Hani İslam serbestsin namaz kılmak serbestsin. Anlayın yani bunlara girmek zorundayız. Müslüman kalacaksa, Müslüman olacaksa, geleceğimiz İslam olacaksa, bunlar girmek zorundayız. Mecburuz bunları gireceğiz. Bunlar gerçek, bunlar adil olsa gerçekten ya. Yani. Demek ki namazın. Allah'ın hükmü olduğunu kabul etmek, iman, namazı yerine getirmek, eda etmek, ibadet, namaz kılmıyorlığına ceza oluyor, unutmayın. Üç mesele göre Şafii, Haneli, Maliki, Hanifi mezhebine göre, biliyorsun Ebu Hanife'ye göre, Rabi'si. Üç mesele göre kafi. Ebu hanife göre hadis cezasıdır, Tavsi alınır. Hapiste en az bir gün, unutmayın, en fazla on gün millet verilir. Hapishaneye de aldığı da ye cevabı, ye yok. Öyle yapmak yok. Milletin yemeğini yemesine o da mey namaz Millet verilir, niye namaz sorulur? Eksikleri giderilir diye bu halife. Kifeleri giderilir, bilgisi okutulur. Mevzu anlatılır kendisine, başlatılır. Başlama savunur durulur derhal. Bunlar öyle şey. <gülüyor> yani. Bir, bir başka misal daha arz edeyim. Başörtüsünün Kur'an'ın Nur suresinde 31. ayetinde biz bunu zaten güzel mevzu halde geldi. Başörtüsü Kur'an'ın Nur suresinin 31. ayetinde yerini almış. Kimse onu kıpırdatamaz, oynatamaz yerinden. وَلِيَبْرِبْنَةِ اُخُمُرُهِنَّ عَلَا جُوبِينَّ Yani söyle hadi Müslüman kadınlara, kızlara ki yabancı erkeklerin olacağı yerlere, maceralere, meskenlere, dün kıyılara girip çıkarken başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde bakın işte bunlar Yakalarının altına kadar şekilde başörtülerini başlarına koysunlar ve yeritsinler. Böylece de çalsınlar, koysunlar benim. Lan da dağla, koysunlar. Bu başörtüsünün Allah'ın hükmü olduğunu kabul etmeleri iman o başörtüsünü alıp başına geçip başına örtmesi kadının ne olur? İbadet. Başa açık gezen kadınlara ceza vermeye ne demek? Selahat. İşte bugün selahat yok. Bu işaretindeler bu adamlar. Ya. İbadet etmeye bile mani oluyorlar. Başörtüsünü uygulamak ibadet. Hani ibadet özgürlüğüler de var, hani özgür diyorlardı ibadet. Kişi ibadetini serbestmiş, hani ne serbestmiş. Vallahi yalandır ya, eminim söylüyorum. Bakın, sısır mı takip ediyorlar başörtülleri. Şimdi, ibadet edin süsü olur mu? Tamam, öyle evet. şey. Demek ki inanmak, iman, yerine getirmek, ibadet, aksini yapanlar, cenabem'in şerahı tutmak. İçe, i̇şte, şerâleki mineddeyi, demek şerahı benim için Dini kabul ederim, şerahı kabul etmem, dediğin adam çağırır dinle bakın. o da dindir yani dinin hükmüdür dinin ceza meylesidir Din, dinin kanunudur dinin disiplinidir dinini sokturmak isteyenleri çizgiler getirmekte <gülüyor> nasıl bir tanıyorsunuz evet bir ayeti kısaca bu çok uzun bir ayette yani herkese en yükselt oldu <gülüyor> Rabbimiz diyor ki sizlere dini cekat yaptı Allah Allahü azze Şan size nefim, dini şeriat yaptı. Ne gibi? Ma vassabihi Nuhan, Nuh Peygamber'e dini şeriat yapıp da vasiyet etmiştir. Demek ki Hz. Nuh'un da zamanında ona da Cenab-ı Hak şeriat O da dinini tanrı hale getirmiştir. Nuh Aleyhisselam'a misal vermesini hiç acaba merakınızı mutlaka celbetmiştir. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz, yeryüzünün tamamını Tufan, Tufan'ı hepimiz biliriz, Nuh diyoruz ya, Tufan kapladıktan sonra yeryüzünde mevcut yeryüzü olan insanların babası hükmüne geçiyor. İnsanların bu babası Hz. Adem, yeryüzünde kalan insanlığın ikinci babası kim oluyor? Nuh aleyhisselam. Onun bir onun bir serafi var. Evet, ta başlangıçta bir var. Nuh zamanından da. Ve çok cari bir dikkatli peygamber Nuh aleyhisselam biliyorsunuz. Nuh aleyhisselam, Nuh peygamber. Halk arasında da bir var ya, efendim, Nuh de peygamber demez diyorlar. Nuh de peygamber demez. O mübarek peygamberin zalim ümmetine mahsus bir tanemdir. Ümmet-i e ait bir şey değil bu. Biliyorsunuz 950 sene peygamberlik yaptın aleyhesele. Ayet-i Kerim'e ile sabit olduğu için inkar mümkün değil. Ve redi senetin illa hansine amen. Çok ilginç ayet bu. Çünkü Nuh kavminin içerisinde, kendi kavminin arasında 50 eksik bir sene kaldı diyor. 50 eksik bir sene ne demek? 50 eksik bir sene, 900 sene demiş, 950 sene, sene peygamberlik yapmış mübarek peygamber Nuh Aleyhisselam, kendisine inananların sayısı en sağlam rivayete girer ona tüksüdür. Felaket bilir şey yani, muhtelik peygamber dememişler. <gülüyor> ya, bu ayette onun cani bir dikkat olduğu için ona misal, nuhan. Nuhada bir selatı bir şükrü, ona da vasiyetimiz selattı. Yani. sana efendiler diyor. "O nâziyuhü henâ ileyke semâ'u vâhidetün mislüha lâ kâne şerâ'itür. Geliteredik tecramberime söyledi Muhammed. Bakın yani ayette evvela velâ muhu muhun sanadır. Her evet, dışından hüreti Muhammed'i. Bu da şu hademden geldi. Başka da sonu bu işin. Ne aşağılayacaklar bunlar? Sabaha kadar şu ayet tefsir etsek vallahi bitmez sabaha kadar. Bir Ben kısayım istiyorum. "Ve mâ vesseynâke İbrâhîme" İbrahim Aleyhisselam misaliydi. Bir kere milletin lideriydi. İbrahim Aleyhisselamı da Mekke'de futtulara sepanırlardı. Hatta bizim ceddimiz İbrahim bildilerdi. Biliyorsunuz niye ki buradan geliyor? İsmail Aleyhisselamın kendimizin sülalesi de İbrahim'den gelir. Hepiniz biliyorsunuz. Bu zat değil. Ve hemen arkasında Musa. Hz. Musa imsal veriyor. Çünkü bütün Yahudiler Musa'ya bağlıyız diyorlar. Ve İsa, İsa'yı imsal veriyor. Çünkü adam İsa, Hristiyanlar İsa'ya bağlıyız diyorlar. Ne bu bütün peygamberlere yaptığımız vahiy, verdikimiz emir, yaptığımız şeriat? Ne dir bunlara? Şimdi geldi tersi. En akıllı müddi ne? Dini kameri, dini dini hakim kılın. Din hakim olacak. En akıllı müddi ne? Dini kameri. Bakın. Yani dini ikrami edin demek, dinini saniyata tutun, dinin hikmatı atasın, gün yaşanır olsun, nereden bakılırsa tüm görüntüsünü yata diyor. Ekrem-i dine, ve dinde yapmayın, dinde cemaatler arasında, Müslümanlar arasında, müminler arasında teşvik'a çıkarmayın, ve la te teferrufu fihi, bak ya. Bugün bir namazın biri de budur. Müslüman cemaatler arasında tek kaka var mı yok mu? Ben gibi var mı? Bakın anıyeten mahreptir. Hiçbir hayvanlara böyle bir şey yapın demedik mi Cenab-ı Hak? Böyle bir şey yapın demedik. fırka fırga olun demedik. Açılanmayın dedik. <gülüyor> Şimdi müminler kardeşim, biraz da buraya temas edip keseyim. Bakınız allah Teala'nın kitabında müminler bir şeydir. Bir şey, tek bir şey nedir? İnnemel büyünün ne? İklatın mümin kardeş diyor. Ama dikkat edin mümin kardeş diyor. Bakın mümin bir de kullanmış yani mümin mümin oldu mu Mesele İnne ma demek, edat hashlukasır demek Arapçada eda İnne ma ancak ancak demek. İnne ma ancak ancak ancak nehir elmi bilona ancak min olanlar iklatın kardeş. Müminler kardeş olmaktan başka bir şey değildir. İlla kardeştir, illa ki kardeştir. Ama müminler demek ki müminler çemberi çok geniş bir çemberdir. Bakın burada mükan becerkmiyor Cenab-ı Mesafe becerkmiyor. Mümin olduktan sonra Japonya'da olmasıyla Afrika'da olması fark eder mi? Etmez. Mesafe yok çünkü. İnnemel müminune fi bir kainat. Kainatın neresinde olsun mümin kardeştir? <gülüyor> mesafeyi ne kadar genişletti Allah görüyor musunuz? Yani Asya'da, Afrika'da Amerika'da da olsa kardeştir kardeşlik sen muazzam genişledi şimdi. Bir kimse bu ayet kerimleyi değiştirse kafir olur mu, Olmaz mı? Olur. Mesela dese ki İnnemel mü'minûne ihvatın. Mü'minler ancak mü'minler kardeştir ayetini deyip ki İnnemel nuri mü'minene ihvatın. Ancak nurcuları kardeştir dese. Hayat ne olur? <gülüyor> Değişim ya! Çember daraldı bak! Allah müminleri kardeşler diyor, birisi kaldı, yurucular kardeşler diyor. Süleymancılar kardeşler diyor. Mervecılar kardeşler diyor. Vefahçılar kardeşler diyor. Sinek <gülüyor> bu hakkı değil mi bu hafızı da? Dömeyin bu hakkı! Bak, ve lafete ferrakul! Daratmayın çemberi! <gülüyor> Müfelekettir bu! İfmin sıfatı olduğunu müddetçe bağrına basacaksın! Mert'e gelmedi diye Falan tarikat'a gelmedi diye Onlar kardeşdir Falan devirler kardeş değildir bak Bu hat var mı kimseler Vallahi Resul bu hat Alalettir bu sapıklıktır Böyle bir inen tarikat İslam'a tarikattır Tarikat deden engel bakın Eş olmaz Bakın Allah'ın koyduğu hükümde fırka yapmayın Hayrın yapmayın Bütün emirler kardeştir ancak filanlar kardeştir filanlar sana bu hakkı kim verdi? Hey, hay. öyle bir şey olur mu? bu en büyük kalanat olur Allah'ın kocasıları tarzlık olur Allah böyle bir, bir, bir hesaptan ve böyle bir nedir? safıklıktan ümmeti Muhammed'i felas etsin ama bir tek ümmetim var benim araştırdım bütün dünya Müslümanlarını yine en dürüst ve en sağlam en anlaşılır net bir şekilde net olarak Müslümanlar şu anda yine dünya üzerinde hamdolsun Türkiye Müslümanları net olarak görüyoruz. Mesela ben Lübnan'ı inceledim. Lübnan biliyorsun şu meşhur Lübnan. 15 yıldır iç savaş var Lübnan'da. Meyrut, Orada 16 fırka cemaat var. 16 çeşit cemaat var. 16 çeşit ya. İşte bir zihinler, Şiiler, İsmaililer, Karmakiler, Batlıiler, buna yani on altı tane sayın. İncileri i̇şte şey saymayayım. Düzey mesela, Düzeyler de kendisini Müslüman kabul ediyor. Dürsey. başlarında ve hep cam bir kavur var. Şevun cam dolap. Böyle fırlatılan İncilerin birikimi bir yeri, savaşıyor orada, Hristiyanlara karşı. Müslümanların en koyunsu yerini salan benim diyor. Düzeylerin araştırma itikadi Dürsey Ne demek Düzey? Bir Allah var diyor, Allah'a inanıyorlar, Allah yaratıcıdır diyorlar, bak bana da inanıyorlar. Fakat öyle bir bataklığa saplanmış gibi noktada, diyor ki Allah vardır, yaratıcıdır ama yarattığı şeyleri yasak edemez diyor, haram edemez. Ya yaratmayanıydı yahut haram edemez diyorlar. Yarattığı şey yasaklayamaz. bunu kim onlara söylemişse inanmışlar, Allah diyor, yaratır ama yasaklayamaz diyor. Bundan dolayı her bir gürze kız kardeşini kullanabiliyor abilersiniz. Bir gürzeye göre koyun diyor, domuz aynı. Niye yasak olsun diyor Allah yarattıysa şey, yasak, yasak edemez diyor. Ayranla şeref koyun diyor. odan O da Müslümanım diyorlar, Müslümanım diyor. Ama mümkün değil. Bakıyorsunuz bir başka fırka ben de Müslümanım diyor fakat Kuran-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in başlığında 30 yüz ve vardı diyor. Ancak herimizdeki Kur'an-ı Kerim 30 yüz ya, 30 yüz diyoruz. O...